Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Akdeniz ekonomik açıdan dünyanın en önemli denizlerinden biri. Akdeniz kendisiyle ilişkili faaliyetlerden yılda 450 milyar dolarlık değer yaratıyor. Akdeniz'in %30'u etkin bir şekilde korunursa bu üstelik daha çok değer yaratacak. Berlin ve Orfoz gibi ticari açıdan değerli türler dahil balık stokları güçlü bir şekilde iyileşebilir. Bugün Akdeniz'in sadece %9,68'i korunan alan ilan edilmiş durumda ve bu alanların sadece %1,27'lik bir bölümünün yönetim planlarıyla gerçekten etkin şekilde korunduğunu söyleyebiliriz. 30x30 Akdeniz'de biyolojik çeşitliliği balık stoklarını yeniden canlandırmak başlıklı rapor %30 koruma hedefinin Akdeniz'deki biyolojik çeşitliliği ve balık stoklarını nasıl değiştireceğini inceleyen ilk bilimsel çalışma. WWF Akdeniz girişimi bu çalışma kapsamında 2030'a kadar %30 alanın korunması hedefine ulaşmak için bir dizi mekansal koruma senaryosu geliştirdi. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Ecopath Uluslararası Girişimi ve Deniz Bilimi Enstitüsü ile işbirliği yaptı. İncelenen senaryolarda 2030'a kadar %30'luk hedefe ulaşmak için Korunması gereken aday bölgeler belirlendi. Senaryolar ayrıca sürdürülebilir olmayan endüstriyel balıkçılık ve diğer zararlı faaliyetlerin bu bölgelerden çıkarılmasıyla deniz ekosistemlerindeki azalma eğiliminin nasıl tersine çevrilebileceğini de gösterdi. Analiz sürdürülebilir olmayan balıkçılık ve diğer endüstriyel faaliyetlerde ısrarcı olunması durumunda. Akdeniz'de önümüzdeki yıllarda balık stoklarını da Azalmaya devam edeceğini ortaya da koyuyor. Öte yandan rapor, belirli bölgelerde Akdeniz'in %30'unu kapsayan etkin koruma tedbirlerinin alınması ve Havza'nın geri kalanında sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi durumunda balık stoklarının artacağını, denizel ekosistemin belirgin bir şekilde iyileşerek yaşamları denize bağlı milyonlarca insanın yararına olacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor. %30 senaryosunda izmarit gillerde olası av miktarının %4 ila 20, büyük dip balıklarında ise av miktarının %5'e kadar artacağı tahmin ediliyor. Raporu değerlendiren WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem, önemli balık stoklarını geri kazanmanın ve denizlerimiz için ciddi tehdit oluşturan tür ve habitat kayıplarını durdurmanın en etkin yolu Akdeniz'in önemli bölgelerini korumaktan geçiyor diyor. Bu gerçek bilimsel kanıtlarla ortada. Söz konusu alanlar balıkçılık sektörünü sürdürülebilir kılmak, COVID-19 salgınından derin yaralar alan yerel ekonomileri güçlendirmek ve küresel iklim krizinden etkilenen bölgelerin dışında kalan Akdeniz'in direncini arttırmak açısından muazzam bir potansiyele sahip. Tüm Akdeniz ülkeleri bu coğrafyada yaşayan yaklaşık 500 milyon insanın geleceği için önümüzdeki 10 yıl boyunca Akdeniz'i ekolojik ve ekonomik gündemlerinin odağına almalı, diyor WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem. İzmir'in Torbalı ilçesinde tarım arazisine yapılmak istenen mermer ocağı köylüleri ayağa kaldırdı. Zeytinlik, üzüm bağları ve meyve bahçelerinin tam ortasında yapılmak istenen mermer ocağına karşı tepki gösteren torbalı köylüleri, ''Eğer bu ocak buraya açılırsa en verimli topraklar mahvolacak, sularımız kirlenecek.'' Bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz bu topraklar bu doğa katliamına dur diyeceğiz dedi. İzmir'in önemli tarım merkezlerinden Torbalı'nın Yazıbaşı mahallesinde bir firmanın açmak istediği Mermer Ocağı için çet süreci başlatıldı. Yazıbaşı'nın Keldağ mevkiinde kurulması planlanan Mermer Ocağı'nın 94 yıl işletileceği ve verimli tarımsal araziden toplam 111 milyon metreküp malzeme çıkarılacağı öne sürüldü. Çet sürecinde zorunluluğu olduğu için bölgeye giden firmanın temsilcilerinin yazıbaşı köylüler ile yaptığı bilgilendirme toplantısı tepkiler üzerine yarım kaldı. İstanbul'da pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi haritasında pek çok ilçe turuncu yani hassas seviyeyindi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabahın güneşin doğumasıyla beraber havalar ısınınca buharla, buralarda buharlaşma olur. Yere yakın seviyelerde pus oluşur. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket etmediği için, yükselmediği için, Atmosfere saldığımız kirleticiler de yükselemezler dedi. Salmayalım zaten o kirleticileri atmosfere. İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV kültür politikaları çalışmaları kapsamında insanlığın en acil meselelerinden ekolojik krizi odağını aldı. Ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat başlıklı rapor Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hande Paker tarafından kaleme alındı kültür-sanat aktörlerinin ekolojik dönüşümde oynayabileceği etkin rolü vurgulamayı amaçlayan raporda Hollanda ve İngiltere'den kurumlarda yürütülen saha araştırmasından ilham verici örneklere de yer veriliyor. Rapora İKSV'nin web sitesinden erişilebiliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği